10 Yapım Tanıtım Sunar Mütevazi Sultanlar 1 Firiz Sami Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bülent Can Eser Ünal Tuygun Senaryo Mehmet Uyar Ahmet Sarılgan Müzik Erol Diken. Teknik Yapım Kayıt Stüdyoları Efektör Hikmet Eldek Yayını Hazırlayan Ahmet Bülent Can geliyor. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Ben yere yığılır Yılmaz yardıma geleceksiniz. Tamam anladık da ya ihtiyar ilgilenmezse? İlgilenmeden durabilir mi o? Kötü durumda olan herkese koşar, bilmiyor musunuz? Kesin muhabbeti. İhtiyarice yaklaştı. Hadi Süleyman, görin seni. <Gülüyor> Allah Allah. E, evladım, neyin var? <Gülüyor> Hay Allah, çık duruyor sabah. Ne oldu amca nesi var Bilmem ki Yürürken birdenbire düşüverdi evladım Sarası var galiba Evet evet sarı bu Dayımdan bilirim o da böyle olur Önce şu yakasını açalım Ellerini ovalım mı amca ellerini Haklısın evlat Kendine geliyor galiba oldu bana? Neredeyim ben? Korkma evladım Korkma geçti Yolda giderken birden fenalaştı Şimdi nasılsın Daha iyi gibiyim Yalnız başım çok ağrıyor Hadi evine götürelim seni Evim yok ki benim. Evin yok mu? Peki nerede kalıyorsun? Sağda solda. Belli olmuyor. Bazı geceler parklarda yatıyorum. Onu bu halde sokakta bırakamayız. Ama nereye götürebiliriz ki? Ben de akrabalarımda kalıyorum. Benim de götürecek yerim yok. Amca senin kalacak yerin varsa sen götür. Sevaptır. Olur tabii. Gel evladım. Bu akşam benim dükkanda kal. Yarın bir şeyler düşünürsün Yardım edelim mi amca Yok yok ben hallederim Hadi size hayırlı geceler çocuklar Sana da iyi geceler, i̇yi geceler amca. Kaç yaşındasın sen 17 Oo, Pek de gençsin Kimin kimsen yok mu Yok anam babam ben küçükken ölmüş. Kendimi bildiğim bileli sokaklardayım Vay evladım bak Kim bilir ne sıkıntılar çekmişsindir Peki ne iş yaparsın Yapmadığım iş kalmadı amca ...ama doğru dürüst bir işim de olmadı. Kalacak evin olmayınca düzenli işimde olmuyor. Haklısın. E, bak ne diyeceğim. İstersen benim lokantada çalışabilirsin. Zaten çırağa da ihtiyacım var. Dükkanın üstünde eski çırağın yattığı bir oda var. Şimdilik orada kalırsın ha. Ne dersin? Şey... ...bilmem ki. Size yük olmayayım. Ne yükü evladım? Kula yardım Allah içindir. Heh işte geldik. Dükkan şurası. Dikkat et merdivenler biraz dardır. İşte kalacağın yer burası. Gördüğün gibi senden önceki çıraklar pek temiz tutmadılar. Merak etme usta ben titizimdir. Peki öyleyse. Al bunlar dükkanın anahtarları. Bundan sonra sende kalacak. Ben gidiyorum. Sabah geldiğimde neler yapacağını anladım. Hadi hayırlı geceler. Sağ ol usta sana da. Ha. Adın ne senin? Süleyman. Benim adım da Salih. Ama herkes bana müezzin Salih der. Yatakta temiz ve rahatmış. Şöyle uzanıp bir sigara yakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş sandığımdan da kolay oldu. Tereyağından <gülüyor> kıl çeker gibi hallettik. <gülüyor> Moruk <da> pek satmış. <gülüyor> Emen ananmış. <inanamıyorum. gülüyor> Allah, bizimkiler geldi galiba. Gidip bakayım. Ne var oğlum? Niye hemen geldiniz? Ya ihtiyar geri gelirse? Boş ver sen onu. Neler oldu anlatsana bize. Her şey tamam merak etmeyin. İşler planladığımız gibi gidiyor. İhtiyar beni işe aldı. Üstelik burada kalacağım. Çok iyi be. Bu kadarını beklemiyordum. Peki soygunu ne zaman yapıyoruz? Dur oğlum dur acele etme. Önce ihtiyarın güvenini kazanmalıyım. Sonrası kolay. Hadi şimdi gidin. Ortalarda fazla gözükmeyin. İhtiyar hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Tamam tamam gidiyoruz. Sen de elini çabuk tut. Usta iki çorba bir kuru fasulye. Al bakalım çorbaları. Kuruyu da şimdi veriyorum. Ha Süleyman. Aferin be oğlum. Başlayalı bir hafta oldu ama işi çok çabuk öğrendin. Çok da yoruluyorsun. Sabahtan beri bir dakika durmadın. Ne yapıyorum ki ustacığım. Siz bana babalık yaptınız, iş verdiniz, aş verdiniz. Sizin hakkınızı nasıl öderim ben? Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun evladım. Çok şükür ki gönlüme göre bir çırak verdi bana. Hadi siparişleri götür. Müşterileri daha fazla bekletmeyelim. Her şey çok iyi gidiyor. İhtiyarın iyice güvenli kazanalım. Artık bana da kasayı güzelce boşaltmak kalıyor. Neyse hele bir akşam olsun da. Buyurun efendim çorbalar ve kuru. Son müşteriyi de gönderdim ustacığım. Kalan işleri ben hallederim. Sen git istersen. Bugün çok yoruldun Süleyman. Onun için kalıp bulaşık ve temizliğe yardım edeceğim. Gerek yok usta ben hallederim. Olmaz olmaz... Şu kazandaki sıcak suyu getir hele bakayım. Ben yıkarım sen durularsın. El birliğiyle giriştik mi çabucak bitiririz. Sen bilirsin usta. Hadi bismillah. Her akşam erkenden eve gider. Bu akşam kalacak tuttu. Neyse fazla ısrar etmeyin de bir şeyden şüphelenmesin. Zaten temizlik fazla söylesin. İşte yine bizimkiler. Tam sırası. Usta ben bir tuvalete gideyim. Olur evladım. Gel gel buradayız. Ne işiniz var burada ihtiyar içeride her şeyi berbat etmek mi istiyorsunuz Kaç gündür bizi arayıp sormadın oğlum Ne oldu bizim soygun işi Tarlanın parasını ancak bugün alabildi Ben de onu bekliyordum Hem vaktimiz bol niye acele ediyorsunuz Tabi söylemesi kolay senin karnın tok keyfin yerinde Ya biz ne yapalım Günlerdir parasızlıktan geberiyoruz Artık sabrımız kalmadı oğlum Bu gece işi bitirmeliyiz Tamam tamam ama ne yapabilirim Bu akşam kalacağı tuttu işte Bulaşıklar bitince gidecek o zaman gelin Hadi şimdi toz olun da kuskulandırmayalım bir noktada bir iş gör neyledik bu bana ol Yine başladı. Hiç durmadan ilahi söyleyip kafa şişiriyor. Garip Bari bir şarkı söyleseydi de neşelenseydik. Sürekli ilahi okuyorsun usta. Ee, evlat gençliğimde müezzinlik yaptım ben de. O zamanlar herkes iyi okuduğumu söylerdi. Şimdi de güzel okuyorsunuz da. Evet işimiz bitti. Her yer tertemiz oldu. Artık sen de gidip istirahat et ustacığım. Diyorum ki evlat... ...hazır işe girişmiş... ...ellerimizi de bulaştırmışken... ...şu fırını da tamir ediversek ha? Fırını mı? Evet ya fırın bozuk biliyorsunuz. Bazı yerleri göçmüş. Tamir olması gerekiyor. El birliğiyle girişirsek bir çırpıda bitiririz. Dünyada olmaz usta. İnan ki olmaz Neden yoksa bir işim mi vardı Şey yok yok canım ne işim olacak Hani sen çok yoruldun da Yarın halletsek Biz eski toprağız evlat Öyle kolay kolay yorulmayız İstersen sen çık yat Ben tek başıma tamir ederim vallahi, adamı ya. ya. Şeytan diyor ki Tövbe tövbe Neyse sık dişini Süleyman Bu gece son Olur mu be usta Sen çalışırken ben nasıl yatarım Kanca beraber, kanca beraber. E Davran o zaman. Hemen başlayalım. Bir iki saatte biter zaten. Her ilme şamil samia, ilmiyle amil samia. Mülşi kamil samia, gör neyledi bu dert bana. ...oldu bu dert... ...devlet bana... ...görneyledi... ...bu dert bana... ...vaktı... ...limamı... ...samidir... ...kutlu... ...zaman... ...samidir... ...sanih... ...kunam... ...yine başladı... ...ep aynı ilahi söylüyor... ...ne kadar da neşeli... ...şunun çalışmasına bak... ...yirmilik delik alma gibi... ...bu coşku, bu heyecan bende yok... <gülüyor> Başına geleceklerden haberi yok tabii. Bir de yarın sabah görmeli onu Hayrola Daldın galiba Bir derdin mi var yoksa ee, Şey yok be usta Öylesine işte ee, Olur bazen Süleyman Biliyor musun Sana baktıkça kendi gençliğimi hatırlıyorum Uysal Dürüst Çalışkan Ben Gerçekten öyle miyim usta Öylesin evlat öylesin Belki de daha fazla. Ben fırının içine gireyim. Sana kömürleri vereyim. Şöyle bir kenara yığıver oldu mu? Olur usta, olur. İstersen ben de geleyim. Sen bilirsin. Birlikte içerinin isini de temizleriz. Hadi gel. Ah, ah, yıllar ne de çabuk geçiyor Süleyman. Şu fırını ilk yaptığım günü hatırlıyorum. Tabanı duvarları pırıl pırıldı. Baksana şimdi her tarafı kararmış. Aman Allah'ım. Bütün duvarlar temizlenecek. Baca tamir olacak. Biter mi bu iş? Çıldıracağım Allah. Sabırlı ol oğlum. Sabırlı ol. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Ha gayret. Ee, gençlik bir başkadır evlat. İnsan yaşlanacağına bir türlü ihtimal vermiyor. Bir de bakıyorsun. Ömür su gibi geçmiş. Geriye sadece pişmanlıklar kalmış torta olarak. Pişmanlıklar mı? Geriye sadece pişmanlık mı kalır usta? Başka bir şey kalmaz mı? Evet, yalnız pişmanlık kalır Süleyman. Yalnız pişmanlık. Peki, yapılan hayırlı işler ne olacak? Ee, zekice bir sual. Aynı suali ben de hocam pir Sami Hazretlerine sormuştum. Gün gelecek, herkes pişman olacak Salih. Cehennem ehli, keşke dünyadayken Rabbimin emirlerini ve yasaklarını eksiksiz yerine getirseydim de... ...bu durumlara düşmeseydim diye ağlayacak... Cennet ehli ise keşke şu hayırlı işleri de yapsaydım ve daha yüksek derecelere erişseydim diye pişman olacak. Piri Sami mi? Hani şu ilahilerini söylediğin zat mı? O ya, o ta kendisi. Üstadım, kurtarıcım, yol göstericim. O bir gönüller sultanıdır evlat. Erzincan'ın büyük alimlerindendir. Hala yaşıyor mu? Piri Sami Hazretleri, Erzincan'ın Kırtıloğlu sülalesinden. 1847 yılında Selüke köyünde doğmuş. Asıl adı Muhammed'dir. Çocukluğundan beri ilme heves duyarmış. Erzincan müftüsü, Zade Salih Efendi'den, Erzincanlı Hacı Efendi'den ders almış. Daha sonra İstanbul'a giderek, Fatih medresesinde tahsil görmüş. Ayrıca Süleymaniyeli Abdurrahman Efendi'den, Hacı Mustafa Fehmi Efendi'den istifade etmiş. Çeşitli camilerde imamlık ve medreselerde muallimlik yapmış. Muallim olarak en son Erzurum Hınıs'ta görev yapmış. Yapmış diyorum çünkü o tarihlerde ben o zatı tanımakla şereflenmemiştim. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır evlat. Benim dönüm noktam, Piri Sami Hazretlerini tanıdığım zamandır. Onunki ise, Abdurrahman Tagi Hazretlerini tanıdığı zamandır. Hocam o yıllarını şöyle anlatırdı. Evet kardeşlerim, bugünkü fıkıh dersimizi de böylece tamamlamış olduk. Zekat hakkında sorulacak suali olan var mı? Hocam... Zamanımızın büyük alimlerinden Abdurrahman Tagih Hazretleri beldemize teşrif etmişler, doğru mu acaba? Evet, doğru evladım. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Toparlanın, hep birlikte bu büyük zatın ziyaretine gidelim, hayır duasını alalım. Nazar eyle ileri, pazar ile götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Ya efendim Yunus Emre işte böyle buyurmuş. Ya efendim beldemiz alimlerinden Erzincanlı Sami Efendi talebeleriyle birlikte ziyaretinize gelmişler. Peki Yunusreta gelsinler. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam geçin gençler şöyle oturun. Nerede kalmıştık? Büyükler buyuruyorlar ki bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa ama elbisesinin düğmesinin ipliği kul hakkı olsa bu hakkı ödemedikçe cennete giremez. Peki efendim kul hakkı nedir? Efendim Erzincanlı Hoca'ya yer göstermediniz ayakta kaldı. Geldiğimden beri ayaktayım. Ayak. Beni görmezsen Ayak. geliyorum. Hacet niye? Mi? Selam verenin selamına cevap vermemek... ...ve hatta bir kimsenin yüzüne sert bakmak dahi kul hakkıdır. Efendim Erzincanlı Hoca hala ayakta. Kul hakkı demiştik değil mi efendim? Bir kimseye yapılan iftira da kul hakkıdır, gıybet de kul hakkıdır efendim. Peki bunlar kul hakkı olur da... ...dövmek, sövmek, hakaret etmek kul hakkı olmaz mı efendim? Başkasının malına, namusuna el uzatmak kul hakkı olmaz mı? Tabii ki olur. Peki ya şimdi beni hayatta de kul hakkı olmuyor mu efendim? Ancak talebe hocasının karşısında... ...ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi olmalıdır. Ölü yıkayıcısına... Hiç niçin böyle yapıyorsun der mi? Allah Allah kalbimi mi okudu nedir? Bu gönderme bana mı yoksa? Yok canım sohbet ediyor işte. Bizi uğurlamak için zahmet ediyorsun Nusret Bu kadar yolu tekrar geri döneceksin. Biz yalnız giderdik. Olsun efendim. Keşke Nurçin'e kadar sizinle gelebilsem. Şey diyecektim efendim. Erzincanlı hoca burada pek sevilir sayılır. Birkaç kez hatırlattım ama duymamış gibi davrandınız. Ayakta kalmaktan pek sıkıldı. A benim güzel kardeşim. Niçin bırakmazsın ki talebemizi gönlümüzce yetiştirelim? Ya düşünemedim efendim bağışlayın. Neyse üzülme o gerekeni aldı zaten. Al şu hırkamı ona götür ve selamımızı söyle. Selamun Aleyküm Hocam Aleykümselam. Selam Hayrola Nusret Ağa. Bağışlayın Rahatsız Ettim Dersinizi Böldüm Hocam Abdurrahman Tagih Hazretleri Giderken Size Selam Söylediler Ve Bu Hırkayı Gönderdim Aleyküm Selam Teşekkür Ederim Allah Razı Olsun Ben Müsaadenizi İsteyim Hocam Allah'a Ismarladık Güle Güle Nusret Ağa. Güle Güle Ey Sami Kendinden Utanmalısın Sen o mübarek saatin Hakkında Neler da Düşünüyordun ver. Ders Almasını sen Bilmiyorsun Sen, sen. Bir şey sorabilir miyim hocam? İlmin ne olduğunu biliyoruz. Peki tarikat nedir o zaman? Güzel bir sual. Tarikat ilmi yaşamaktır evladım. Öğrendiklerini kalbe indirmektir. İlim bir hamala yüklenmiş kitaplara benzer. Hamal onu ne kadar taşırsa taşısın, okumadığı ve yaşamadığı müddetçe onlardan istifade edebilir mi? Edemez. Öyleyse öğrenmek kafi değil evladım. Öğrenmek kadar yaşamak da önemli. Bağışlayın hocam. O zaman biz hammallığa mı talibiz şimdi? Yani cevizin özünü bıraktık kabuğuyla mı uğraşıyoruz? Efendim iki yıldır talebeniz olmakla şereflendim. Sizden çok kıymetli bilgiler öğrendim ancak... ...müsaade ederseniz cevizin özüne inmek istiyorum. Açık konuş evladım çekinme. Eğer uygun görürseniz Abdurrahman Tagih Hazretlerine gitmek istiyorum. Henüz çok erken evladım. Ya geç kalırsam hocam? Geç kalmak Yok. mı? Belki de doğru söylüyoruz. Geç kalmaktansa erken varmak daha iyidir Cevap vermediniz hocam Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim Tamam evladım Uygundur gidebilirsin Ya geç kalırsam hocam Ya geç kalırsam hocam Of Patlayacak gibi Sanki yüreğime bir taş oturdu Şu temiz orman havası dahi tezgahin etmiyor beni Aleyhler içinde yanıyorum sanki Ya geç kalırsam hocam Galiba sen geç kaldın Sami. Hah, i̇şte geldik nihayet. Şu ev olmalı. Hay Allah kapıda bir köpek var. Saldırır mı acaba? Ama bağlı. Bir şey yapmaz herhalde. Buyurun. Bir şey mi istediniz? Ee, şey, Ben Hınıs'tan geliyorum. Adım Muhammed Sami. Hocamıza teslim olmaya geldim Bekleyin biraz, haber vereyim Hey Sami Nihayet kararını verdin, nereden nereye Talebelerin şimdisini burada görse Kim bilir ne derler Hocalığı, medresi, evini, barkını Her şeyi terk ettin Şu kapıda beyaz bir köpekle birlikte bekliyorsun Abdurrahman Tagih Hazretleri ne der acaba gelişime Herhalde memnun olur Hay Allah Hala bir haber gelmedi içeriden Köpek de durmadan bana bakıyor Bir yerden tanışıyor muyuz arkadaş? Hı? Ee, bana mı dedin Ne Yok yok yok yok şey e, Ben köpekle konuşuyordum <gülüyor> Öyle mi sohbetinizi bölmeyeyim o zaman? Hay Allah Gelen giriyor gelen giriyor Biz hala bahçe kapısından içeri bile giremedik Gelene gidene maskara olduk Nerede kaldı bu molla? Neredeyse gidelim bir saat oldu Hoca bizi kabul etmiyor mu yoksa? Heh, geliyor işte nihayet. Hoca efendi biraz beklemenizi söyledi. Olur ziyanı yok beklerim. Ne iş yaparsın hınızda Müderrisim. İmamlık da yaparım. Senin ilmin de var amelin de. Öyleyse buraya niye geldin? Allah aşkınız sevgisini öğrenmeye geldim. Bu kapıya baş koydum. Ne kadar kalmak niyetindesin? Muhabbet tahsili için beş sene burada kalmaya niyet ettim. Bu niyetin çok büyük bir niyettir. ...ya sene de maksadın hasıl olmazsa ne yaparsın? Ne yapayım çıkar giderim... ...ya köylerin birinde imamlık ederim... ...yahut yine memurluk yaparım. İnşallah maksadınız daha tesis olur. Ben hoca efendiye bir daha bakayım. Beklerim Molla. İnşallah hoca efendi bizi kabul eder. Bu Molla da sanki hoca efendiymiş gibi bize sorular sordu. Neyse. Daha ne kadar bekleyeceğim acaba? Neredeyse akşam oldu. Bu gidişle geceyi kapının önünde geçireceğiz galiba... Ha, dur bakalım. Molla geri geliyor. Ne oldu Molla? Hoca efendi ne diyor? Hocamın selamı var. Bize bir göze arkada talebe gerekmez. Zaten çok da geç kaldı. Erken gelseydi belki. Onun için varsın işine gitsin. Bu kapı teslimiyet kapısıdır buyurdular. Allah yolunu açık etsin. Güle güle git kardeşim. Allah Allah. Ne hallere düştük. Kapı suratımıza kapatıldı. Biz kapılarda karşılanacağımızı beklerken kabul bile edinmedik. Nerede hata yaptım acaba? Bize bir gözü arkada talebe gerekmez. Bu kapı, Bu kapı teslimiyet kapısıdır. Bu kapı teslimiyet kapısıdır. Şimdi anladım işte. Ne yaptın Sami? Sen de hiç muhakil yok. İlmin pazarlığı mı olur? Of. Kafamda karma karışık. Ne yapsam acaba? Ha, tamam, tamam buldum. Ee, tasmanı ödünce alabilir miyim arkadaş? Bu kapıya talebe olamazsam bekçi de mi olamam? Ey Sami, artık senin yerin burası. Ölünceye kadar bu kapıdan hiçbir yere gitmeyeceksin. Hep dik kafalılığının cezasını çekiyorsun. Yazıklar olsun sana. Bunca yıl ilim tahsil ettin. Bir Allah dostunun kapısına nasıl gidilir öğrenememişsin hala. Yapma be usta. Kendini kapıya bağlamış ha? Köpekler gibi. Çok meraklandım doğrusu. Sonra ne olmuş? Bakıyorum bu hikaye seni bayağı sardı. Dinle o zaman. Abdurrahman Tahir Hazretleri hemen kapıya koşmuş. Ey Sami. Sen tahminimizden de inatçı çıktın. Bizden ne istersin? Kapınızda bekçi olmak isterim efendim. Bir kapıya iki bekçi fazladır kardeşim. Peki ne kadar kalmayı düşünürsün? İstediğimi alıncaya kadar efendim. Ya da ölünceye kadar. Ama geride çoluk çocuğun itibarlı bir işin var. Onları ne yapacaksın? Ölüler ne yaparsa onu efendim. Ya öyle mi? Anlaşılan kesin kararını vermişsin sen. Gel bakalım o zaman. Bundan böyle talebemişsin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin kardeşim. Aleyküm selam. Hayrola ağlamış gibi bir halin var. Yok. İlahi söylüyordum. Duygulanmışım. Sami Efendi, sen buraya geleli neredeyse altı ay oldu. Ailen, çoluk çocuğun, bunca zamandır ne yapıyorlar? Geçenlerde buradan giden biriyle bir mektup gönderdim. Köye, dedemin yanına dönmelerini, benden artık umudu kesmelerini, beni tamamen unutmalarını söyledim. Herhalde öyle yapmışlardır. İnşallah, hayırlısı neyse olsun. Neyse, sen bulaşağı devam et, ben gidip ambardan erzak getireyim. Zaman bir de çabuk geçiyor, ey Sami bu kapıya geleli altı ay oldu altı aydır da bulaşık yıkamaktan başka iş yapmıyorsun bunca zamandır en ufak bir istifaden de olmadın altı ayda altı arpa boyu yol alamadın anlaşılan bu yola layık değilsin sen en iyisi izin isteyip gitmek aman Allah ım. neler düşünüyorum hani bu yola baş koymuştun Hani ya olacaktın, ya ölecektin. Böyle mi söz vermiştin ey Sami? Tövbe ettim Allah'ım. Tövbe ettim. Bin kere tövbe ettim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah, maşallah. Kolay gelsin kardeşim. Pek de temiz yıkamışsın. Nedendir bilmiyorum. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Mübarek her gördüğümde yüreğime bir şeyler saplanıyor sanki. İşte bak yine aynı şey oldu. Cevap da veremiyorum. Ne söylesin acaba? Hedefsizlik yapmış olur muyum? Ey Sami, en iyisi susmak. Sen geleli kaç ay oldu ya Sami? Ee, şey, altı ay oldu efendim. Ya, altı ay oldu demek. Çok uzun bir zaman. Ama altı aydır bulaşık yıkamaktan başka bir iş yapmıyorsun. Bunca zamandır en ufak bir istifaden de olmadı... Altı aydır altı arpa boyu yol alamadın değil mi? Aman Allah! Kalbimden geçimleri okuyor. Ne yaptın Sami? Yine bir yığın çam devirdin. Alimlerin yanında diline, ariflerin yanında kalbine sahip çıkmayı bilmiyorsun. Anlaşılan bu yola layık değilsin sen. İzin verip seni göndersek mi ne dersin? Bağışlıyım efendim. Hata ettim. Ben tövbe etmiştim ama... bir kere tövbe etmiştim. Üzülme kardeşim... ...biz seni senden daha iyi biliriz. Doğru düşünmüşsün. Altı aydır sana bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Lakin henüz bir netice alamadık. Senin üzerinde kul hakkı olsa gerektir evladım. Sana bir süre izin veriyoruz. Git, bu kul hakkını öde, öyle gel. Yoksa altmış sene kalsan nafile... ...hiçbir netice alamayız. Ha Sami. Buyurun efendim. E gelirken bize kıymetli bir seccade de getirirsin artık. Peki efendim. Merola kardeşim yolculuk mu var? Evet Fethullah efendi. Hayırdır? Seyda hazretleri üzerimde kul hakkı olduğunu söylemişti. Düşünce hatırladım. Bir tarihte hınısta Cafer adındaki bir adan işlerim için bir miktar para almıştım. Ödemeye fırsatım olmadı. Şimdi bu borcu ödemeye gidiyorum. Yolun açık olsun kardeşim. Sizi hanemizde görmek ne güzel Sami hoca. İnşallah uzun kalırsınız da bol bol istifade ederiz sizden. Sağol ol Cafer ağa. Buraya sizi olan borcumu ödemek için geldim. Lakin ödeyebilecek kadar param yok. Bana bir iş verseniz de bir an önce borcumu ödeyip helallık alıp dönsem. Hocam, bizim işçiye ihtiyacımız yok. Daha doğrusu size verebileceğimiz bir iş yok. Etme Cafera ben ne yaparım şimdi? Bu helallığı almadan buradan gidemem. Bilmem ki nasıl yapsak. Allah Allah, ben ne yapacağım şimdi? Bu borcumu Allah. mutlaka ödemem lazım. En iyisi gidip başka bir yerde iş arayayım. O kadar para nasıl kazanılır? Üstüne üstlük bir de Seyit sipariş ettiği seccadeyi almam lazım. Üzülme hemen. Her şeyin bir çaresi vardır. Hakkımı helal ederim. Ancak bir şartla. Tamam. Kabul ediyorum şartını. <gülüyor> Daha şartımı öğrenmedin ki hocam. Ağır bir şart olabilir. Ne olursa olsun kabul ediyorum. Benim kıymetli bir seccadem var. Bunu Abdurrahman Tagi Hazretlerinin bir talebesine hediye edeceğim diye niyet etmiştim. Bu hediyeyi kabul edersen hakkımı helal ederim. Bütün şartın bu mu gerçekten? Evet bu. Aman Allah'ım. Bu apa şükür, hocamın bir kerameti. Durma Sami. Bir an boşa geçirme koş. Koş o kapıya feysin kaynağına koş. Sami geldi mi Fetullah? Hayır efendim. Ailesini görmek için Erzincan'a uğramış olabilir efendim Allah Allah Onu çok yakında hissediyorum Bir bakın bakalım Buralarda olmalı Evet efendim işte bahçe kapısından giriyor Selamünaleyküm efendim Aleykümselam Sami Geldin mi evladım Geldim efendim Erzincan'a da uğrasaydın keşke Çoluk çocuğun özlemiştir seni Erzincan için izin almamıştım efendim Seccademi getirdin mi? Getirttiniz efendim. Hoş geldin evladım. Sefalar getirdin. Evet herkes kendi işinin başına dönsün. Sami, Fethullah siz ikiniz kalın yavrum. Size diyeceklerim var. Çok huzursuzum. 93 harbi bittiğinden beri halk yoksulluk içinde kıvranıyor. İnsanlar açlıktan perişan durumdalar. Günler var ki ağzıma bir lokma koymadım. Onlar açken ben nasıl yiyebilirim? Efendim elimizden geldiğince halka bir şeyler dağıtmaya çalışıyoruz. Ama başka bir emriniz varsa onu da yapalım. Sen ne dersin Sami Efendi? Efendim uygun görürseniz şehirde bir fırın kuralım. Fakir fukaraya bedava ekmek dağıtalım. Kalbimi okudunuz. Çok iyi olur. Arada biz de gelir sıcak ekmeğinizden bir tadarız. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Hayırlı işlerde acele etmek gerek. Allah razı olsun evladım. Sağ olasın. Sen de sağ ol anne. Ve yavrum bana da üç tane verir misin? Torunları maç bekliyor. Buyur amca al dört tane. Torunlarını iyice doyur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sami efendi hamur bitmek üzere. Hemen getiriyorum Fetullah Efendi Sami Efendi bırak ben getireyim Sen çok yoruldun Sabahtan beri tek başına hamur taşıyorsun Yok yok gerek yok kardeşim ben giderim sen zahmet etme Allah Allah Bu ne iştir çözemedim ya Fırın çalışmaya başladığından beri Sami Efendi hamuru tek başına yapıyor Tek başına taşıyor Kimseyi ambara sokmuyor O kadar ısrar etmeme rağmen Bir kez olsun yardım ettirmedi Bir işler çeviriyor ama Bu durumu hemen Efendi Hazretlerine anlatmalıyız Efendim ben sadece kendisine yardım etmek istiyorum Ama o izin vermiyor Anlara kimseyi sokmuyor Aylardır bu hep böyle Fırına ne kadar un gelir ne kadarını kullanır kimse bilmiyor Günahını almak istemeyiz ama Aklımıza kötü şeyler geliyor efendim Ya demek öyle Diyorsunuz ki Bizim Sami gizli işler çeviriyor Ne yaptığını anlarız elbette Madem öyle Size vazife veriyorum Sami'yi gizlice takip edin Hakikati öğrenin şu hadimize bak Sami efendinin ikliğini pazara çıkaracağız diye Kediler gibi damlarda geziyorsun e Ne yapalım ambarı gözetleyebileceğimiz tek yer bu baca pencere Sessiz ol geliyor Heh, İnşallah kandili yakar Yoksa karanlıkta bir şey göremeyiz hmm, Yakar herhalde Dolaplarını karanlıkta çevirecek hali yok ya Heh, İşte içeri giriyor Heh, Kandili de yaktı Heh, Bakalım neler yapacak Rüya hamur hazırlıyormuş Hamur teknesi bomboş İçeride un falan da yok daha doğrusu içeride hiçbir şey yok Duvardaki seccadeden başka O da ne Seccadeyi aldı ve namaza durdu Allah Allah Hamur asıl diyorum demişti namaz kalmaya başladı İyi de sadece namaz kılmak için mi kilitliyor bu adam Ambarın kapısını Bir dakika baksana az önce hamur teknesi Boş değil miydi Şimdi dibinde hamur var galiba Aman Allah'ım Sami Efendi elini bile sürmeden Teknede hamur çoğalmaya başladı Gördüklerimiz mı Allah'ım Tekne kendi kendine ağzına kadar hamur doldu. İşte Sami efendi selam verdi. Hamur boş boşaltıyor. Yine namaza durdu. Tekne yine dolmaya başladı. Biz ne yaptık kardeşim nasıl bir günah işledik böyle. Affet bizi Sami efendi. Koş durma kuş. Seydamıza her şeyi anlatalım onun himmetine sığınalım koş çabuk. Affedin bizi hocam. Büyük günah işledik. Mübarek bir kardeşimize suizanda bulunduk. ...anlattıklarımızla siz de üstlük affedin. Tövbe ettik efendim, yaptıklarımıza nadim olduk. Sami Efendi bize iş bırakmamış, size yolu göstermiş demek. Biz affederiz ama ondan da helallık almalısınız. Şimdi bütün kardeşlerimize haber verin... ...herkes sabah namazından sonra sohbet odasında toplansın. Sami Efendi ile Fethullah Efendi'ye de haber verelim mi efendim? Gerek yok kardeşim, onlar kendileri gelir... aleyküm. Selamunaleyküm. Aleyküm selam. Gördün mü? Sami ve Fetullah Efendiyi görünce Seyyid Hazretlerinin gözleri nasıl da parladı. Oturun ayakta kalmayın. Efendim bir gün Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurur: Ya Musa, kavminin arasında nemmam yani söz taşıyan kişiler var. Musa Aleyhisselam: Ya Rabbi, onları bana bildir. Hemen aramızdan çıkarayım der. Allahu Teala da buyurur ki, ''Ya Musa, ben sizi bundan men ederken, kendim nemmamlık mı yapayım?'' Ya kardeşim, insanlar arasında söz taşımak çok kötüdür. Her zaman talebelerimize söz taşımanın, gıybetin, su izanın, iftiranın ne kadar kötü olduğunu, ne kadar bulaşıcı bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Gıybete gelince, bir Müslüman kardeşinin arkasından yapmış olduğu bir işi, onu kötülemek niyetiyle başkalarına anlatmaktır. Bunun günahı ise, ölü kardeşinin etini yemek kadar ağırdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz, suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, hased etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Bu ikazlar hep bize. Çok, çok büyük hata ettik. Çok. Ya Sami, gel yanıma. Buyurun efendim. Ne kadar zaman oldu sen bize geleli? Tam bir yıl oldu efendim. Demek bir yıl oldu. Zaman ne de çabuk geçiyor. Ama sen bir yılda bizim sana verebileceklerimizin tamamını alıverdin. Buraya geldiğinde ağzı açık bir testi gibiydin. Bize ise sadece doldurması kaldı. Kısacası Sami, bir yılda bir oldun, pir oldun. Sami'ydin, piri Sami oldun. Bizim sana verebileceğimiz bir şey kalmadı kardeşim. Var git Erzincan'a, başka Samiler yetiştir. Bağışlayın efendim. Sizden ayrılmak istemiyorum. Müsaade buyurursanız, ölünceye kadar kapınızda hizmet etmek istiyorum. Kardeşim... Erzincan'ın sana ihtiyacı var. Erzincan'ın geleceğini iyi görmüyoruz. Git oralarda... ...huzur ve kardeşliğin tohumlarını ek. Yeni vazifeniz hayırlı olsun. İnşallah muvaffak olursunuz. Demek usta... ...Piri Sami Laka bu oradan geliyor. Evet evlat. Abdurrahman Tagi Hazretleri o gün... Piri Sami Hazretlerine hem icazetini hem de yeni ismini vermiş. Hocam o günden sonra Piri Sami diye anılır olmuş. Ya usta kafama hamur işi takıldı. Hangi hamur işi? Hani şu kendi kendine dolan tekne. Bizim burada da öyle bir tekne olsa kendi kendine de olsa ne güzel olurdu. Yapar yapar satardık. Ama onlar yapıp yapıp satmamışlar evlat. Fakirlere dağıtmışlar. Peki Piri Sami Hazretleri gerçekten ayrılmış mı Abdurrahman Tagi Hazretlerinin yanında? Elbette. Mürşide itiraz olur mu evladım? Talebeye emre uymak düşer. O da öyle yapmış. Erzincan'a gelmiş, durumu dedesine anlatmış. Dedesi arazilerinden bir kısmını satıp parasını ona vermiş. Piri Sami Hazretleri bu parayla kırtıloğlu diye anılan dergahını kurmuş. Senin müezzinlik yaptığın yıllar mı? Evet. Ben o yıllar Erzincan'da müezzinlik yapıyordum. Sesim güzel olduğu için herkes tarafından seviliyor ve itibar görüyordum. Ama aslında bu itibara layık değildim. Neden usta? Çünkü, çünkü çevremde kötü arkadaşların etkisiyle şarap içmeye başlamış ve giderek bir içki müptelası olmuştum. İçki içmeden duramıyordum. Sarhoş sarhoş ezan okuyor, camiden çıkar çıkmaz meyhaneye koşuyordum. İçkiyi bırakmak için ne kadar gayret edersem edeyim bunu başaramıyordum. Her defasında pişman olmama, bir daha içmeyeceğim diye kendime söz vermeme rağmen, ertesi gün arkadaşlarım beni meyhaneye çekiyor, içki kadehleri arasında boğulup gidiyordum. Bütün bunları sen mi yapıyordun usta? Evet ya, ben müezzin Salih. Kötü arkadaş kurbanı kör Salih. İkide bir kötü arkadaştan söz ediyorum. Acaba bana mı imada bulunuyor? Yoksa bir şeylerden mi şüphelendim? İyi ama niye şüphelensin ki? Başından geçenleri anlatıyor işte. Peki usta içki içerken derga nasıl girdi? Anlatayım evlat. Benim Salih isminde çilingirlik yapan bir adaşım vardı. Eski mahalle arkadaşımdı. Zaman zaman dükkanına uğrar sohbet ederdik. Yine bir gün dükkanına uğramıştım. Selamun Aleyküm Salih Usta. Aleyküm selam müezzin Salih. Hoş geldin. Gel otur şöyle. Nerelerdesin? Hep gözükmüyorsun. İnsan çocukluk arkadaşını bu kadar terk eder mi? Haklımlısın be Salih Usta. Hep gelmek istiyorum ama... <gülüyor> anladım müezzin anladım. Meyhaneden fırsat kalmıyor. Fırsat bulduğunda da utancından gelemiyorsun değil mi? Doğru söylüyorsun Salih Usta. Utanıyorum. Hem de çok utanıyorum ama ne yapayım? Esir olmuşum bu meretin. İçmeden duramıyorum. Bari insan içine çıkmayayım diyorum. Ee, sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Sana diyorum Salios duymuyor musun beni? E, aha, e, ne, ne dedin? Nasılsın dedim. Duymadın bile. İçkiyi biz içtik sen mest oldun galiba. Ne oldu? Neyin var? E, yok bir şey. Öyle dalmışım. O elindeki bıçağa neden öyle bakıyorsun? Biliyor musun? Ham demirden yapıldı bu bıçak. O da ne demek Salios da? Sarhoşuz diye alay mı ediyorsun? Ham demirden böyle bıçak olur mu? Ben de olmaz demiştim ama oldu işte. Vallahi ben bir şey anlamadım. Bu sabah Firi Sami Hazretleri dükkana teşrif ettiler. Bir bıçak istediler benden. Elimde çeliğimin olmadığını söyledim. Ve şuradaki demirlerden de yapsan olur buyurdular. Ben de efendim onlar ham demirdir ham demirden bıçak olmaz deyince sen yap kardeşim olur inşallah diye buyurdu ve gittiler. Ben de vardır bir hikmeti deyip yaptım. E i̇şte görüyorsun. Bunca yıldır bu işle uğraşırım. Halis çelikten bile böyle bıçak yapıldığını görmedim. Bu apaşikar bir keramettir dostum. Ayrıca sana da bir işarettir. Düşünüyorum da, ister misin gidip o zata talebe olalım? Hem ben de böylece bu sefil hayattan kurtulmuş olurum he? E, benim bağlı olduğum bir zat var zaten. Olsun ne çıkar? Bir gün Pir-i Hazretlerine gideriz, bir gün de senin hocana. Hangisine gönlümüz daha çok ısınırsa onda karar kılarız ha? Şey... Olur mu? Olur, olur. Hem böylece eski günlerdeki gibi beraberliğimizi bozmamış oluruz. Peki o zaman. Bu akşam pir Sami Hazretlerine gidelim. Yarın da benim hocama gidelim. Baş öyle. Davran o zaman. Sohbeti kaçırmayalım. Hadi. Öyle büyük bir zatın huzurlarına nasıl çıkacak bildim ki? Vaz mı geçsem acaba? Buyurun bir şey mi istediniz? pir Sami hazretlerini ziyarete geldik. Buyurun geçin. Senin adın ne küçük derviş? İbrahim efendim. Sen kimin oğlusun? Simsar Yakub'un oğlu. Ya demek Simsar Yakub'un oğlusun. Peki baban mı gönderdi seni buraya? Hayır ben kendim geldim. Baban kızmıyor mu? Babamın haberi yok ki. Duysa elbette kızar. Annen ne diyor bu işe? Sağ anacım acısı, neresin? Seviniyor tabi Baban gibi olma bari sen kurtul oğlum diyor. İşte geldik sohbet odası burası. Sohbet başlamış. Oo şuraya bak ne kadar da kalabalık. Evet gerçekten de. Hadi gel biz de şöyle oturalım. Efendim mi? Bir gün Hz. Ali radıyallahu anh namaz kılmak için atını mescidin önüne bir ağaca bağlar. Atın üzerinde paha biçilemeyecek kadar kıymetli bir eğer vardır. Hazreti Ali Efendimiz tam mescide girecekken bir kenara oturmuş dikkatli dikkatli eğeri inceleyen bir fakir görür. Ve kalbinden şöyle geçirir. Bu eğer şu garibin çok hoşuna gitti galiba. Mesciden çıkışta bu eğeri ona hediye edeceğim. Namazını kılar ve dışarı çıkar. Dışarı çıktığında ne görsün? Ne eğer var ne fakir. Adam fırsatını bulup eğer'i alıp gitmiş. Hazreti Ali radıyallahu an bu olaya çok üzülür. Ve etrafındakilere şöyle buyurur. Eğer'i o adama hediye etmeye karar vermiştik. Sabretseydi eğer'e helal yoldan kavuşacaktı. Oysa şimdi eğer'e yine sahip oldu. Ama kendisini de günaha soktu. Allah ne kadar da güzel konuşur. Adeta ruhumu okşuyor Sanki başka geldin, bir alemde Bizim bıçak ne oldu Salih Usta getirdin mi? Şey getirdim efendim Yalnız bıçağı değil kendimde geldim Hoş geldin sefa geldin beyzadem Yalnız da gelmemişsin İki salihe birden kavuştuk elhamdülillah Sen de hoş geldin şehzadem Hoş bulduk efendim Allah Allah, Allah. İsmimi nereden biliyorum? Demek beni tanıyorum ...ne günahkar biri olduğumu da biliyor mu acaba? Yavaş. Dikkat et Salih Usta. Yavaşça indir. Şöyle biraz daha yana. Tamam oldu işte. Oh. ...Sali usta, nereden nereye... ...meyhane kapılarından... ...büyük bir zatın kapısına... ...elhamdülillah çok iyi oldu... ...Allah senden razı olsun... ...Amin... ...Allahu Teala senden de razı olsun kardeşim... ...sen vesile oldun... ...gerçekten böyle büyük bir kapıda hizmet etmek... ...büyük şeref... ...şuraya bak... ...her gün yüzlerce insana yardım ediliyor... ...yedi değirmen gümbür gümbür çalışıyor... ...hep fakir fukara için... ...evet... Sekizinci de bitmek üzere. Müslümanından Ermenisine herkese iyilik, herkese merhamet. Geleli şunca zaman oldu. Biz de hayli istifade ettik. Elhamdülillah. Hem o kadar sevaptan istifade ettik hem de işretten kurtulduk. Bak gördün demek içmeden de durabiliyor <gülüyor> Evet durabiliyor musun? Durabiliyorum ama gel de bana sor. Hala bunu da tütüyor Ömer'e. Evet. Selamın aleyküm. Aleyküm selam Beşir, Beşir Siz yorulmak nedir bilmez misiniz kardeşim? Sabahtan beri bir dakika oturmadınız. Gelin şöyle biraz nefeslenin. Bir bardak çay için. <gülüyor> Olur mu Beşir Efendi? Hocamız çalışırken biz nasıl dinlenelim? Baksana o hepimizden daha çok çalışıyor. Müezzin Salih. Hocam seni çağırıyor. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Hemen geliyorum kardeşim. Buyurun efendim beni emretmişsiniz. Salih Beyzadem, arabaya on çuval un yükle... ...Ermeni mahallesindeki fakirlere götürüver. Onları bitmiştir şimdi. Peki efendim. Gitmişken bak, oralarda başka ihtiyacı olanlar varsa... ...tespit et, onlara da gönderelim. Peki efendim, başta. <Gülüyor> evet, işte yükleme işi bitti. Şimdi yola koyulalım bakalım. Tamam, tamam. Sabırsızlanma gidiyoruz işte. Hadi bakalım. De. Bunları dağıtmak üzere yola çıkmıştım. Bir Türk Ermenilere un götürüyordu. Bu aslında garip bir durumdu. Çünkü o günlerde Erzincan'da tehlikeli gelişmeler yaşanıyordu. Uzun yıllardan beri sulh ve kardeşlik içinde yaşayan Türkler ve Ermeniler birbirlerine düşürülmek isteniyordu. 93 Harbinden sonra devletin zayıf düşmesini fırsat bilen Ermeni kışkırtıcılar, Rus ve İngiliz casuslarının da yardımıyla bağımsız Ermenistan hayali için faaliyete geçmişlerdi. Köy ve kasabalarda ihtilal komiteleri, dağlarda ise çeteler kuruyorlardı. Soygunlar ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. İşte böyle bir dönemde Pir Sami Hazretleri yaklaşan iç savaş ve katliam tehlikelerini görüyor, bunu engellemek için elinden geleni yapıyordu. Devlet erkanıyla sürekli bu meseleleri görüşüyor, sohbetlerinde sevgi ve kardeşliği anlatıyordu. Evet, işte mahalleye geldik. Çuvalları dağıtmaya başlayalım. Buyurun ne istediniz? Bunu pir Sami hazretleri gönder. Sağ ol evladım. Tanrı pir Sami'ye uzun ömürler versin. O olmasaydı ben ne yapardım? Bu yaşlı halimle nasıl karnımı doyururdum? Sen de sağ ol teyze. Hadi Allah'a Güle güle evladım. İkinci çuvalı da şu karşı eve götüreyim. Hey Garo baksana. Ne var Rupen ne oldu? Şu sırtında çuval taşıyan adam bizim kör salih değil mi? Dur bakayım. Evet evet. O ya ta kendisi. Ne zamandır meyhaneye gelmiyor. Duymadın galiba. Salih dergaha girdi, derviş oldu. Vay canına. Bizim Ayyaş Salih derviş oldu ha. <gülüyor> Bu sarhoş herifi kim aldı ki dergahına? Duyduğuma göre Kırtılolu dergaha girmiş. Kırtılolu oğlum Hı hı. Orası pir Sami'nin dergahı değil mi? Evet. Sen nereden tanıyorsun pir Sami'yi? Nasıl tanımam? Her yerde onun adı karşıma çıkıyor. Bizim bütün faaliyetlerimizi engelleyen, planlarımızı bozan o. Yaptığı yardımlar ve iyilikler yüzünden herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış Kimse onun sözünden dışarı çıkmıyor Hatta bizimkiler bile Desene çok tehlikeli biri Evet Ne zamandır o dergaha sızmanın orada olan bitenleri öğrenmenin yollarını arıyordu İşte şimdi fırsat ayağıma geldi Dergaha sızmak için müezzin Salihten faydalanabiliriz Onun ne faydası olur ki? Adam içkiyi bırakmış, iyice hoca olmuş <gülüyor> Merak etme sen Bu içki öyle bir illettir ki Adamı şeytandan beter yoldan çıkartır. Bu akşam müezzin Salih meyhaneye getir. Ya gelmezse? Getirin. Ne yaparsanız yapın ama mutlaka getirin. Yine ne istiyorsunuz Salih'imden? Bırakın oğlumun yakasını. O artık içkiyi bıraktı. Sizinle konuşacak bir şey yok. Hadi gidin buradan. Anne ayıp değil mi? Misafir kapıdan kovulur. mu? Uğursuzlardan mı? misafir mi olur? Kim bilir ne hatlar yemeğe geldiler. Öyle deme anacığım. Hadi sen git içeri ben konuşurum onlarla. Siz ona bakmayın. Yaşlı işte. Buyurun içeri geç. Yok yok oturmayacağız. Rupen'in selamı var. Tezelden yanıma gelsin dedi. Önemliymiş. Hayır ola? Bilmiyorum. Konuşacakları var sanırım. Birinci bölümü dinlediniz. İkinci bölümle buluşmak üzere. Hoşçakalın.